62. Sohbet Tevhid Bu konuşma Hicret'in 546. yılında Recep'in son cuma günü medresede yapılmıştır. İzzet ve Celal Sahibi hakkı tevhid et, Birle. Öyle ki kalbinde mahlukattan zerre dahi kalmasın. Ne ev gör, ne diyar gör. Ne mal gör, ne mülk gör. Ne aile gör, ne evlat gör. Kalbin bütün bunlardan arınsın. Orada yalnız Allah'a yer kalsın. Hakiki tevhid kalpten bütün bunları siler götürür. Bütün deva aziz ve celil olan hakkı tevhittedir. Şu dünya ejderlerinden kurtulabilmektedir. Hakiki manada Allah'ı birleyen ve kalbini dünya ejderlerinden kurtarabilen kişi bütün devalara sahip olur. Sen yılanların toplayıcısı gelinceye kadar bu dünya ejderlerinden uzaktır. Yılanlara karşı şerbetli ve panzehir içmiş yılan toplayıcısı gelince onların zehir düşlerini söker, zehirleni akıtır, senin yanına getir. Bu arada bu işin nasıl yapıldığını sana öğretir ve dünya ejderlerini sana teslim eder. Artık onlarda sana zarar verecek zehir kalmamıştır. Sen de onlar üzerinde istediğin gibi tasarruf edebilirsin. Zira bundan böyle seni sokmaya güçleri yetmez. Sen aziz ve celil olan hakkı sevdiğin, o da seni sevdiği zaman dünyanın, heva ve heveslerin, zevklerin, nefsin, hevanın ve şeytanların şerrine karşı sana Allah yeter. Böylece hiçbir zarar uğramadan ve hiçbir keder görmeden nasiplerini alırsın. Ey delilsiz, hüccetsiz davacı, tevhid ehrinden olduğuna dair Nasıl iddiada bulunabiliyorsun ki? Sen bir müşriksin. Korkulu semtlerde benimle beraber geceleyin şöyle bir dolaşmaya var mısın? Hem de he, ben silahsız olacağım. Sen ise silahını da yanına alacaksın. Sonra da göreceğiz bakalım kim korkacak? Ben mi yoksa sen mi? Bakalım tekrar tekrar kim destur çekecek? Ahiret elbisesinin altına kim saklanmaya kalkışacak? Ben mi yoksa sen mi? Sen nifak içinde beslendin, geliştin, terbiye oldun. Ben ise iman içinde geliştim, terbiye oldum. Ey ahal, siz size bir şey versin diye dünyanın peşinden gidiyorsunuz. O ise Allah dostlarının peşinden gidiyor. Ta ki onlara bir şeyler verebilsin. Bu maksatla onların önünde duruyor. Başını eğip temenni çekiyor. Nefsine tevhid kılıcı ile vur başına tevfik miğferini giydir. Ona mücadele süngüsünü, takva cevheri ve sarsılmaz iman kılıcı ile karşı koy. Bazen azarlayarak bazen de vurur. Bu işe böylece devam et. Ta pes deyip önünde eğilinceye ve sen de gemi yolları elinde olduğu halde onun sırtına bininceye ve karada denizde dolaşmak üzere yola çıkıncaya kadar. İşte bu bu merhaleye eriştiğin zaman, aziz ve celil olan Rabbin seninle övünür. Sonra sen nefslerinden kurtulamayıp onlarla birlikte kalan kişilerin önüne geçersin. Kim ki nefsini bilir ve ona galebe çalarsa, nefs kendisine güne Yüklerini taşıdığı gibi, işinde de ona muhalefet etmez, karşı çıkmaz. Nefsini bilip, evayı arzularına mani olmadıkça, ve ayrıca nefsin hakkını da vermedikçe sende hayır yoktur. Bunları yaptığın takdirde ise nefs kalbe teslim olur, kalbe tabi olur. Kalp sır öze tabi olur. Özde izzet ve celal sahibi hakka yönülür, ona tabi olur. Nefslerinizin üzerinden mücadele sopasını eksik etmeyiniz. Onun hilelerine aldanmayınız. Uyur gözükmesine aldanmayınız. Yırtıcı hayvanın uyur gözükmesine ve uyuşukluğuna aldanmayın. Zira o kendisini size uyur gösterir, uyuşuk gösterir. Gerçekte ise fırsat kollamaktadır. Tabiatındaki yırtıcılığın icabı bunu yapmaktadır. İşte nefs de tıpkı yırtıcı hayvanlar gibidir. Kendisini uyur ve uyuşuk gösterir. Fırsat bulunca ise hemen harekete geçer. Bu nefs hariciye karşı uyusallık, alçak gönüllülük, İtaat ve hayırlara muvaffakat gösterisi yapar. Halbuki içinde bunların tamamen aksını gizlemektedir. Onun için onun bitirdiği ve görünürde boyun eğdiği hususlarda kendisine karşı gayet dikkatli ol sakın. Allah dostlarının halkın haricinde başka bir meşgaleleri vardır. Bununla beraber halkın arasına da katılırlar. Onlarla da haşir neşir olurlar. Birlikte otururlar yerler içerler. Tıpkı halktan biriymiş gibi hareket ederler. Bunu sırf onlara Allah'ın emirlerini bildirmek, neylerinden de sakındırmak için yaparlar. Allah dostlarının bu hareket tarzlarını şu hadisedeki kişilerin haline benzetebiliriz. Vaktiyle bir grup insan deniz aşırı bir ülkeye gitmek üzere yola çıkarlar. Maksatları o ülkenin hakanı ile görüşmektir. Fakat o ülkeye gidecek yolda insanlardan bazıları bilmekte, bazıları da bilmemektedir. Yolu bilenler geçer Hakan'a ulaşırlar. Ancak Hakan, denizin öbür tarafında kendisine gelmek isteyen başka kişilerinde bulunduğunu, fakat yolu bilmedikleri için gelemediklerini, bu yüzden yolda boğulma vesaire tehlikelerle karşı karşıya bulunduklarını bilmektedir. Bu sebeple daha önce gelenlere geri dönmelerini, Yolda kalan kişilere kılavuzluk edip onların da kendisine ulaşabilmeleri için yardımcı olmalarını söyler. Onlar da hemen geri dönerler, yolu bilmedikleri için orada tehlikeler içinde bekleşmekte olanlara seslenerek yol bu tarafta geliniz, sizi götürelim derler ve ellerinden tutup götürürler. İşte Allah dostlarının avam halkla olan münasebetleri bu hadisedeki kişilerin haline benzer. Meselenin aslı, aziz ve celil olan Allah'ın şu ayette belirttiği hadiseye dayanmaktadır. İman eden o zat dedi ki, Ey kan, siz bana tabi olun, size doğru yolu göstereceğim. Mümin Suresi 38. Ayet İçinizden aklı selim sahibi olanlar, Dünya ile evlatlarla, aile ile, mal mülkle, Yiyeceklerle, giyeceklerle, bineklerle ve nikahındakilerle övünmez sevinç duymaz. Bütün bunlar birer hevesten ibarettir. Mümin, imanının kuvvetli oluşuyla, sarsılmaz inancıyla ve kalbinin Allah'a yakınlık kafasına ulaşmasıyla sevinç duyar, neşelindir. Haberiniz olsun ki dünya ve ahiret sultanları arif olan kişilerdir. Allah'ı tanıyan ve amellerini onun rızası için ...yapan kişilerdir. Ey o, Kalbin ne zaman saflaşacak, temizlenecek, özün ne zaman arınacak ki sen halkı Allah'a ortak tanıyorsun. Allah'a mahsus bir takım tasarrufları kullara mal ederek ona şirk koşuyorsun. Sen nasıl felah bulacaksın ki her gece, ertesi günü kime gideceğini, kime şikayet edeceğini ve kimden bir şeyler isteyeceğini... Kararlaştırmakla meşgul oluyorsun. Senin kalbin nasıl safileşebilir, nasıl arınabilir ki? O tevhidten yana tam takırdır. Onda tevhidin zerresi bile yoktur. Tevhid bir nurdur, bir ışıktır. İnsanları Allah'a ortak tanımak ise bir zulmettir, bir karanlıktır. Sen nasıl felah bulabilir, kurtulabilirsin ki? Takvadan yana kalbin nonboştur. Onda Takvanın zerresi bile yoktur Sen kullarla Allah'a karşı Perdelisin İnsanlar Allah ile aranda perde Meydana getirmiş Sen sebeplerle müsebbibe karşı Perdelisin Sebepler müsebbib ile Yani Allah ile arana perde olmuş Sen insanlara güvenmek Ve onlara dayanmakla Allah ile arana perde çekmişsin Sen mücerret bir davacısın Bir bakliyat kalıntısın Unutma ki delilsiz, ispatsız bir davayı kazanamaz. Bu mesele iki şekilde olur. Bunlardan birincisi mücahadededir. Nefsle savaşmaktır. Her türlü zahmet ve meşakkate katlanıp onu terbiye etmektir. Salihlerce ekseriyetle yapılan maruf yol budur. İkincisi de bir mehube ilahi olarak bu mertebeye vasıl olmaktır. Bunda hiçbir zahmet ve meşakkat mevzu bahis değildir. Ancak bu yolla tevhid mertebesine ulaşanlar pek nadirdir. Şani gücü olan Allah milyonlarca kulu arasından bir tanesine hibeyi i ilahi olarak marifetullah verir, sevgisini verir. Onu aile efradının arasından alır, işinden koparır, kudretini onda ortaya koyar. Yol kesenlerin elinden onu alır, dergaha sokar. Kalbinin insanlarla olan alakasını keser, kendisinin yakınlık kapısını ona açar. Yakışıksız fiil, hareket ve davranışlardan kurtarır. Öyle ki bu safada ona pek az bir yiyecek kafi gelir. Şahane yüce olan Allah ona rızık ve gıda olarak anlayış verir, hüküm verir, izzet, efendilik verir. Onu her gördüğünden ve her işittiğinden ders, ibret ve öğüt alan bir kişi haline getir. Artık o ancak kendisini Allah'a yakınlaştıracak ameller işler, Allah'a yakınlığa vesile olmayacak ameller işlemez. Halka hidayeti, inayeti ve kifayeti emreder. İnsanlar ondan asla ayrılmak istemezler. Bu noktada o, Allah'ın Yusuf aleyhisselam hakkında buyurduğu gibi olur. İşte biz ondan fenalı ve fuhşu bertaraf edelim diye böyle burhan gönderdik. Çünkü o, İhlasa erdirilmiş kularımızdandı. Yusuf Suresi 24. Ayet. Kötülüğü ve çirkinliği ondan uzaklaştırır. Tevfik ilahi onun hizmetine verir. Çirkinliği ondan uzaklaştırır. Tevfik ilahi onun hizmetine verir. Onu her türlü kötü fiil, hareket ve davranışlardan korur. Aziz ve Celil olan Allah'ı seven ve onu bilen kişi. Her hareket ve davranışıyla ve her fırsatta insanlara öğüt verir. Yerine göre sözleriyle, yerine göre fiil, hareket ve tavırlarıyla, yerine göre himmet ve gayretiyle. Sözün kısası bildikleri ve bilmedikleri her cihetten onlara öğütler verin, faydalı olur. Ey o imanının zayıf olduğu demlerde sen bilhassa kendine yönelmeli, kendi üzerine eğilmelisin. Böyle zamanlarda kendi imanını kuvvetlendirinceye kadar aile efradın, komşuların, dostların, hemşehrilerin ve soydaşların bir yana sen bir yana. imanın iyice kuvvetlenip kemale erdiği an ise derhal ortaya çık. İman hususunda önce aile efradına sonra da diğer insanlara yardımcı ol. Sakın ha! Önce Kendin takva zırhını giymeden ve iman miğferinde kalbinin başına geçirmeden ortaya çıkma. Ayrıca bu arada elinde tevhid kılıcı ve sadahında duaya icabet okları bulunsun. Tevfik atına da binmiş ol. Düşmana hücumu gereğinde geri çekilmeyi, darbe indirmeyi, gürs, kargı ve mızrak vurmayı da öğrenmiş bulun. Bütün bunları yaptıktan sonra Allah düşmanlarına karşı çık. İşte o zaman sana dört bir yandan yardım yağar. İnsanları şeytanın elinden alır. Aziz ve celil olan Allah'ın kapısına götürür. Onlara cennet ehlinin amellerini işlemelerini emreder, cehennem ehlinin amellerinden de kendilerini sakındırır. Bu nasıl olmasın ki? Sen cenneti de cehennemi de bu ikisine götürecek amelleri de öğrenmiş ve müşahede etmiş durumundasın. Kim ki bu mertebeye ulaşırsa onun kalp gözünden bütün perdeler kaldırılır. Altı cihetten hangisine bakarsa bakışları bütün perdeleri yırtar. Önünde hiçbir perde kalmaz. Kalp başını kaldırıp kalp gözüyle baktığı zaman arşı görür, gökleri görür. Yere baktığı zaman arzın tabakalarını ve cinlerin oradaki meskenlerini görür. Bütün bunların sebebi imandır, Allah'ın ahkamını bilmenin yanında marifetullah'tır. Bu mertebeye vasıl olduğun zaman, halkı Allah'ın kapısına çağır. Bu mertebeye ermeden önce herhangi bir çağrı işine girişme. Zira o takdirde senden hayır gelmez. Kendin Allah'ın kapısında bulunmadığın halde, halkı oraya davet etmeye kalkışırsan, bu senin üzerinde bir vebal var. Her kımıldadığında batarsın, her yükselmek istediğinde alçalırsın. Salihlerin halinden senin haberi yok, sen işin lafındasın, laklakiyatındasın. sen kalpsiz bir dilden ibaretsin. Söylediklerin dilinde kalmaktan öteye geçmiyor, çünkü kalbin yok. Sen batınsız bir zahirsin, halvetsiz bir cervetsin. Allah ile hemhal oluşun yok. saletsiz bir celnets. Merhale kat etme gücün yok. Hücum etme takatin yok. Kılıcın tahtadan, okun kibrit çöpünden. Ayrıca sen bir korkaks. Cesaretin yok. Zayıf bir ok seni öldürür. Bir sivri sinek senin kıyametini kopar. Allah'a Bizi kendine yakınlaştırarak Dinimizi, imanımızı Ve bedenlerimizi Kuvvetlendir Bize dünyada iyilik ver Ahirette de iyilik ver Bizi Cehennem azabından.